Yıldızların izinde hazırlayan Mutlu Doğan, seslendiren Mustafa Aygün. Vahşi bin har Rabb Allah Ebu Desme Vahşi bin Har el-Habeşi radiyallahu anh Her insanın hayatında bir kırılma noktası vardır. O kırılma noktası büyüdükçe insanın cesareti kırılır ve geri adım atma erdemini göstermesi imkansız bir hal alır. Bir de o kişi Habeşli bir köleyse... Mekke'de her kölenin hayalidir özgürlük. Gece süt üstü yattığında yıldızlara özgürce bakmak, gözlerini yumduğunda sadece ama sadece kendi düşlerini görmek. Kureş eşrafından cübeir bir mutimin kölesi, Vahşi bin Harbin'de hayallerini süslüyordu. Uğut savaşı öncesinde Vahşi bin Harbin hayatının ilk kırılma noktası karşısına çıkmıştı. Cübeyr bin Mut'im, Uhud savaşı hazırlıkları sırasında Vahşi'ye, Bedir savaşında amcası Tuayme'yi öldüren Hamza'yı öldürdüğü takdirde kendisini hürriyetine kavuşturacağını vaat ediyordu. Bedir'de katledilen Haris bin Amir'in kızı da Vahşi'nin azat edilmesi için Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Ali ve Hz. Hamza'dan birini öldürmesini istiyordu. Hamza radiyallahu anh'ın organlarından yapacağı gerdanlıkla Mekke'ye döneceğini söyleyen Ebu Sufyan'ın karısı Hint bin Utbey ise Bedir'de babasını, kardeşini ve amcasını öldüren Hamza'yı ortadan kaldıracak kişiye bütün takıllarıyla birlikte on altın vereceğini söylüyordu. Vahşi, Uhud savaşı için Müşrik ordusuyla birlikte Mekke'den yola çıktı. Kureyş ordusundaki kölelerden Vahşi ile Suab adındaki kişiler geri hizmette görevlendirilmişti. Uhud'da çatışmalar başladıktan sonra Vahşi bazen bir kayanın, bazen bir ağacın arkasına saklanarak bazen de açıktan açığa Hamza'yı gözetliyordu. Hz. Hamza'nın bir kayanın arkasında, Sibah bin Abdül Uzza ile çarpışıp onu öldürdükten sonra kendisinin bulunduğu yere yaklaştığını görünce mızrağını fırlatarak onu şehit etti. Bunun üzerine Hint bütün takılarını vahşiye verdi. Bunların yerine Hz. Hamza'nın ve diğer şehitlerin organlarını gerdanlık ve halhal olarak taktı. Bu savaşta tam galibiyet elde edemeyen müşrikler Hz. Hamza'nın öldürülmesiyle bir ölçüde intikam duygularını tatmin etmiş oldular. Vahşi, Çubeyr bin Mut'im tarafından azat edildi. Hint de takılarının yanında onu on altınla ödüllendirdi. Vahşi daha sonra Müslüman olunca hürriyetine kavuşabilmek için Hamza'yı öldürmekten başka çaresinin bulunmadığını ve Uhud'a sadece bunun için katıldığını söylemiştir. Can almıştı Vahşi bin har. Özgürlük kuşuna can verebilmek için can almıştı. Özgürlük beratını almıştı ama vicdanının kölesi olmuştu artık. Uhud savaşındaki galibiyet haberini Mekke'ye ilk ulaştıran kişi olduğu kaydedilen Vahşi, hacuunda bir tepeye çıkarak Mekke müşriklerine savaş hakkında bilgi verdi. Hendek savaşında da müşriklerin safında yer aldı ve bu savaşta harvesiyle Tufayl bin Num'an el-Ensari'yi şehit etti. Mekke'nin fethinden sonra Taif'e kaçtı. Zira kendisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara karşı düşmanlıklarıyla tanınan on kadar kişiyle birlikte umumi affın dışında bırakılmıştı. Vahşi, Taiflilerin Medine'ye heyet göndermeye karar vermesinin ardından Tımaşka, Yemen'e veya başka bir yere gitmeyi düşündü. Bu arada kendisine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'a girenleri affettiği bildirilince Medine'ye gitmeye karar verdi. Saif heyetiyle birlikte yahut yalnız olarak Medine'ye giden Vahşi, Mescid-i Nebevi'de Resul-i Ekrem'in huzurunda Müslüman oldu. Vahşi, Resulullah'ın huzuruna çıktığında günahkar olduğunu söyleyerek tereddütlerini ifade edince, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ''Kim tevbe edip iyi davranışlarda bulunursa şüphesiz o kişi tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.'' ayetini okumuştur. Bunun üzerine vahşi ''Ey Allah'ın Resulü, ben neredeyse küfre denk bir günah işledim. Allah bunu da hasenata çevirir mi?'' deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah. Kendisine ortak koşulması dışında bütün günahları dilediği kimse için bağışlar ayetiyle cevap vermiştir. Bununla da tatmin olmayan bahşi burada Allah'ın dilediğini affedeceği bildiriliyor. Beni bağışlamayı diler mi dilemez mi bilmiyorum deyince, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ey kendi nefisleri aleyhinde haddini aşan kulların! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayan, çok esirgiyendir ayetini okuyarak vahşinin bütün endişelerini gidermiş, bunun ardından vahşi İslam'a girmiştir. Bu sırada vahşiden amcasını nasıl şehit ettiğini anlatmasını isteyen Resulullah onu dinlerken büyük bir teessüre kapıldı. Bununla birlikte vahşiyi cezalandırmadı. Sadece Amcasının katledirişini hatırlamak istemediğinden gözüne görünmemesini istedi. Allah Resulü ile görüşmesinin ardından Vahşi Medine'den ayrıldı. Hicretin 12. senesinde Halit bin Velid kumandasında Yemame Savaşı'na katıldı ve peygamberlik iddiasında bulunan Müseylemetül Kezzab'ı harbesiyle öldürdü. Müseylemeyi öldürmesine çok sevinen Vahşi'nin Hz. Hamza'yı öldürmekle insanların en hayırlısının kanına girdim. Müseyleme'yi öldürmekle de insanların en kötüsünü ortadan kaldırdım dediği nakledilir. Ardından Halid bin Velid'le Yermüks Savaşı'na iştirak eden vahşi Dımaşk'ın fetinde de yer aldı. Bir süre Dımaşk'ta yaşadıktan sonra Humus'un fethine katıldı ve buraya yerleşti. Buhari ve Ahmet bin Hanbel'in eserlerinde